Efendinin ikramı Lokman bir köleydi. Ve efendisi onu çok severdi. Öyle ki bir şey yiyeceği zaman Lokman ile birlikte yesin isterdi. Bir gün efendisine bir kavun hediye ettiler. Efendi kölelerinden birine Lokman'ı çağırmasını emretti. Lokman gelince... Efendi kavundan bir dilimi keserek ona verdi. Lokman, efendisinin ikramını afiyetle yedi. Efendi, kavundan bir dilim daha kesti ve yine Lokman'a verdi. Lokman yine kavunu iştahla yedi. Lokman kavunu çok seviyor galiba diye düşündü efendisi. Ve tek bir dilim kalana kadar tüm kavunu ona böyle dilim dilim ikram etti. Lokman da her bir dilimi iştahla yedi. En son dilime gelince efendisi "Bakalım nasıl tatlı bir kavunmuş bu." diyerek ısırı verdi. Ancak ısırır ısırmaz ağzının içine adeta ateş kapladı. Kavun o derece acıydı. Acısından bir süre ne yapacağını bilemeyen efendi nice sonra Lokman'a Ey benim canım sen nasıl oldu da böyle acı bir şeyi tatlı tatlı yedin, bitirdin diye sordu. Lokman efendisine şöyle cevap verdi. Ben senin elinden bunca zamandır öyle tatlı nimetler yedim ki Şimdi bu elinle verdiğin için acıdır yiyemem demeye utandım.